Allahümme salli ve ve barik Ala ve Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi Bugün 11 Aralık 2010 Cumartesi el Akidatul Vasitiye şerfi derslerimizin 6. dersi Evet kaldığımız yerden devam edelim Dil ise çeşitli anlamlarda kullanılır Bunlardan biri karşılık ceza demektir. Yüce Allah'ın din gününün maliki buyruğunda olduğu gibi. Yani maliki din burada şarihin kastı şu. Maliki din genelde baktığımızda meallere ne çevirirler? Din, din kelimesini burada ceza gününün sahibi diye çevirirler. Çünkü din lugatta ceza manasına gelir. Dâneye dinu demek caze demek. Cezalandırma demek. Evet.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 Diğer bir manası boyun eğmek ve emre bağlı olmak demektir. Onun önünde eğildi ve boyun eğdi anlamında evet. denir. lehu denir. Dânellâhe bikeza veya keza yani şu yollar şununla Allah'a ibadet etmeyi din edildi de denir. Evet e, da'nın manalarından bir tanesi ne yaptı? Boyun eğmek. Yani boyun eğmek. Mesela dânellâhe Allah'a Allah dâne etti demek din etti yani boyun etti, boyun eğdi. Yani din boyun eğmek demektir. Evet. Burada dinden kasıt yüce Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile göndermiş olduğu ister itikadi, ister kavli, isterse fiili olsun bütün hüküm ve şeriatlardır. Neden? Çünkü din burada umumdur. O yüzden fiilleri, sözleri, itikadı hepsini kapsar. Evet. Burada dinin hakka izafe edilmesi, mevsufun sıfatına izafe edilmesi kabilindendir. Bak evet. olan din dinul o... hak mudaf mudafun ile şeklinde ama mevsufun yani hak din diyoruz biz mi? Değil mi? Dinül hak hakkın dini demiyoruz.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 Neden? Çünkü hak kelimesi lügatta sebete ve vacibe demektir. Sabit olmak ve vacip olmak demektir. Gerekli olmak demektir. Kastı bu. Evet. Üstüm kılmak için, anlamındaki ifadenin başına gelen lam için talih lamıdır. Ve gönderen anlamındaki fiile talih etmektedir. Üstüm ve galip gelmek anlamını verir. Yani delil ve belge ile bütün dinlere karşı üstüm kılmak için dinini gönderen demektir. Evet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 önümüzdeki dersten itibaren asıl vasfiyeye giriş olmuş oluyor. Çünkü Şeyhül İslam İbn Teymi ammâ ba'd diyecek bundan sonra Fezâ'i itikadül firkatü'n nâciyet el-mensûreti ile kıyamı sünneti vel cema. A. Bu işte e, kurtulmuş fırka, kıyamete kadar kurtulmuş fırka olan ehli sünnet vel cemaatin itikadıdır diye başlayacak Şeyhül İslam bir sonraki derste. O zamandan itibaren asıl vasfiyeye konularına girmiş olacağız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 İstitabetül Murtaddin bölümlerinde Müslim ise iman bölümünde Tirmizi, Nesai ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Bu kelimenin tevhide delalet etmesi ise munhasıran bir mana ifade etmesini gerektiren nefki ve ispatı yani reddi ve kabulü ihtiva etmesi itibarıyladır. Böyle bir usul ise mücerret ispattan daha beleğdir. Mesela Allah bir ve tektir demekten daha belikdir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 olmadığı halde tabii bütün cüziyatlarında değil. Bununla beraber Allah'tan gayrısına ibadet ediyorlardı. Bu da onların çelişkilerine delalet eder. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an'da birçok yerde Rububiyet tevdi ile istidlal ederek Ulûhiyet tevdi'nini gündeme getirmiştir. Yani eğer size göre ben Rabsam yağmur indiriyorsam, ölleri diriltiyorsam, o zaman sadece bana ibadet edin. Ya İyihannasu abdu Rabbekumullesi Ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize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 Kulum diye e, hitap etmiştir ve onunla birçok kişiye kulum lafzıyla meydan okumuştur. Mesela e, Bakara Suresinin başlarında falan, e, mesela inkunum e, eğer bizim kulumuza indirdiğimizden şüphe içinde değseniz. Ve in kün fi rayib min ma nızzeln ağa abdına fætö min mısıl ve dı şuhada akım in kün tım şuhada in Eğer kulumuzu indirdiğimizden şüphe içerisindeyseniz, ne bunun bir mislini getirin. Ve dı şuhada akım in Hatta şahitlerinizi getirin, eğer doğru söyleyenlerden istersen. Burada da kulum demiştir. Ondan sonra birçok ayette Allah Azze ve Celle kulum demiştir. Şimdi burada ubudiyet vasfi vasf insanların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 Minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Kulunu geceleyin mescid haramdan mescid aksa'ya kulumuzu. Değil mi? Burada da ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Kul, kul vasfını veriyor. Peki kul vasfını hangi makamda veriyor? Geceleyin ne yapması? Mescidi haramdan mescidi aksa'ya gitmesi. Çok büyük bir olay içinde ona vasfı verince ne yapıyor? Ubudiyet vasfını veriyor. Yani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 Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı tazim ettikleri gibi siz de beni tazim etmeyiniz. Ben ancak bir kulum. İnne ma ene abdun. Ben ancak bir abdûn. Kulum. Tamam. Kulluk çok önemli bir mertebedir. Evet. Ben ancak bir kulum. Bu sebeple Allah'ın kulu ve Resulü değiniz. kulu sonra ne yaptı? Ve Resulü. Değil mi? Burada risaleti de ne yaptı? İzafetti. Evet. Dignol. bir hadistir. Buna Bukhari Ömer İbnül Khattab Radıyallahu anh'tan Kudut Recmül Hubla Minezzina İda Ahsanet Babında El Enbiya Babu Kavlillahi Vezkur Fil Kitabı Meryem Babında yer vermişlerdir. Evet. Maksat o ki bu şehadetle kul Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Rabbine kulluğunu ve risaletinin kemalini itiraf ederek onun kemalini ortaya koyan her özellikte bütün insanlardan üstün olduğunu dile getirmek, getirmek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 Resulüne salatı nedir? Bizim salatımız belli zaten. Allah'ımız sallallahu aleyhi ve sellem vesaire deriz. Ama Allah'ın peygambere salatı Ebu'l-Aliye'nin Bukhar'daki söylediği sözdür. Ne? Melekleri nezdinde onu Ömesi. övmesidir. Pe yine meleklerin nedir? Meleklerin de yine istiğfardır, duadır. Evet. Deep North <gülüyor>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 bir daha Kur'an'a geriden al. Sizden namaz kılan bir kimse namaz... O Odil, e, meleklerin şâdetinin manasına geldi. Meleklerin salatının anlamıyla ilgili meşhur olan görüşe göre bu mahfiret istemektir. Şimdi şimdi toparlayacak olursak. Şimdi burada Allah ey iman edenler e, şey. İnne Allah ve melaiketehu yusalluna alennabi. Allah ve ne melekleri peygambere salat ederler ey iman edenler siz de ne yapın salat edin. Şimdi salat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 ee, sünnete baktığımızda biz bunu anlıyoruz. Mesela insanların salatı ne olarak gelmiş, değil mi? Mesela Peygamber Efendimizin, Nebi Sallim'in ismini duyduğumuzda Salallahu Aleyhi ve sellem dememiz, Allah Masalale Muhammed dememiz, yine Teşehüt'den sonra Salih Barikler vesaire. Bunlar maruf. Meleklere baktığımızda, mesela burada hadis, ne diyor hadiste? Ok şimdi o hadisi. Sizden namaz kılan bir kimse namaz kıldığı namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler o kimseye salat getirirler. Dur şimdi. Salat getirirler. Orada dur. Şimdi biz ne de dedik meleklerin peygamberlere res şey Resul'e salatı nedir? Ona istiğfar etmesi. Yani peygamberin bağışlanmasını dilemesi. Tamam mı? İstiğfar etmesi. Şimdi buna hadis olarak şahit getiriyor. Oku şimdi o hadisi baştan.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 Müslim de Müslim mesacit fadlu salatil cemaa ve intizaru salat va, e, van sala babında rivayet etmiştir. Ayrıca bu da Tirmiz u Tirmizi'nde ve Ahmet Müstedide Malik usta'sında yakın lafızlarla rivayet. Ya şimdi var. burada işgal olan bu manada mesela salatın özellikle bu ayeti çok konuşuyorlar. Yani işte biz işte Kur'an sünnet nas, e, Kur'an'ın naslarına bakıyoruz. Salat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 Ali, aile halkı, akrabalık ve benzeri sağlam bir bağla kendisiyle bağlantılı olan kimselerdir. Evet, alâ alihi ve eshabihi ecmain diyoruz biz mesela. Burada alihi kelimesi değil mi? Allahu sallâ ala Muhammed ve ala Ali, Muhammed. Mesela burada al ne demek? Mesela baktığında Şialar bunu sadece Nebi Sallallâh'ın kendilerinin tarafından ne yaptıkları, gördükleri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 yeryüzüne gelmiş kendisini İslam'a nispet eden en cahil fırkalardan bir tanesi Rafizler'dir. Evet. Hepsi Salallahu miskin zaten. zaten. Evet. Ali ile bazen kendilerine zekat vermenin haram olduğu kimseler yani Haşimoğulları ve Mutalipoğulları kastedilirken bazen de ona dini üzere tabi olan herkes kastedilir. Evet. Ali'nin asıl şekli ehildir. H'nin yerine hemze getirilmiştir. Al kelimesinin aslı alihi diyoruz ya al kelimesinin yani ala alihi ve eshabihi diyoruz ya buradaki alihi deki ney? Eheldir diyor. Yani alinin aslı ehildir diyor. Evet. Buradaki ehildeki hemze şey ehildeki ha harfi hemze çevrilmiştir diyor. Tamam iki Evet. İki hemze arka arkaya gelince sonra hemze iki hemze arşıyor. el olmuştur. El olunca e, şimdi bu dile ne oluyor? Dile ağır geliyor e-el. tane e. O zaman ne olmuş? Uzatmışlar. el demişler. Tamam. Evet. İkinci emzi elife döndürülmüştür. Bunun ismi tasgiri, küçültme ismi u-hey ya da u diye getirilir. Şimdi bazıları alin ehl'den geldiğini inkar etmiştir. Diyoruz ki ismi tasgir yap bunu. Alcik de bakayım. alıcık U-hey diyor. H çıkıyor ortaya. Bu da anlıyoruz ki ismi tasgirden alin evet. aslının ehl olduğunu delili vardır. Burada. Evet.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 Veya işte e, ne denir mesela? işte kralın âli. Mı? Başkanın âli gibi. Yani burada ne? Hani bir hacamat yapanın âli, berberin âli denmez. Yani Arapçada kullanılış halini söylüyorum. Şareh bunu kast ediyor. Tamam Evet. Devam. Ashabtan kasıt ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiz sahabeleri. Ha, şimdi gelelim âl ve ashab. Bunu gerçi demin anlattık az önce de. Şimdi bak, mesela diyoruz ki derslerde de başlıyor diyor. İnallah hamdülillah, ve ve diyor. Ve, min amalina, illa ve, ve en la illallah Allahu ve, ve, ve, ve Ala alihi ve ve Mesela. ve, ala alihi ve Şimdi ben 'ala alihi deyip sussam, ashabihij koymasam, bunun içine kim giriyor?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 Al kelimesi kime yakınlarını hastır, He? yakın akrabalarını has. ashabi etrafında bulunan arkadaşlarına arkadaşlarını kapsar. O yüzden ala alihi dediğinde kim ale alihi ve ashabi dediğinde kim giriyor Ali kelimesine yakınları. Ashabi dediğinde ona tabi. ona tabi olanlar. Peki ona tabi olanların içinde yakınları var mı? Var. var. O yüzden iki kere zikredilmiş oluyor. Tamam. O yüzden birincisi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 al kelimesini içermesidir. Evet. Ashabın değerini evet. evet. Ashabdan kasıt ise Yakınlarını da yüceltmiş olur iki kere zikrediği için. Evet. Ashabdan kasıt ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleridir. Hayattayken mümin olarak onunla karşılaşmış ve bu hal üzere ölmüş olan herkese sahabi denir. Evet. Selam Şimdi da... sahabe ne demek? Bir de oku. Ashabdan kasıt ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleridir.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 Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i görmüştür, doğru mu? Görmüştür. Ama bu tarihin içinde mi, dışında mı? Dışında. Çünkü hayattayken lafsı hem Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i kapsar, hem de kimi kapsar? Onu göreni kapsar. Bu Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayatta olmadığı için rüyada Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i görene de ne denmez? O yüzden bazı alimler diyor ki peygamberler israda bazı peygamberler gördüğü için Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i ve hayatta gördüğü için ne demişlerdir? Sahabe demişlerdir. Evet, ilim Allah'ın katında. O yüzden bu tarif müthiş bir tariftir. Ve daha başka şeyler de söylenebilir bu tarif üzerine. Hı. Ders uzar ama. Evet. Selamın anlamı. Bu tarif üzerine bir ders yaparsın. Evet. Selam, selleme teslimenin maskarıdır. Selam verilen kimse. Selamün aleyküm ve rahmetullah mesela selam. Tamam, kastı o. Ama tabii kastı burada metinde geçen selam. Evet